Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 38. Ayet Üstelik onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde, insanlara gösteriş olsun diye mallarını sarf ederler ki, bunları Allah sevmez. Kime şeytan arkadaş olursa, artık onun ne kötü bir arkadaşı vardır. 39. Ayet onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanıp da Allah'ın kendilerine rızıklandırdığı şeyden onun yolunda harcasalardı, onların aleyhine ne olurdu ki? Allah, onları çok iyi bilmektedir. 40. Ayet Şüphesiz Allah, zerre kadar haksızlık etmez. Zerre miktarı bir iyilik olursa, onu sevapça kat kat artırır. Ve kendi katından da büyük mükafat verir. 41. Ayet Biz, her ümmetten bir şahit, peygamber ve rasulüm, Seni de onların hepsi üzerine şahit olmak üzere getirdiğimiz zaman, Halleri nice olur? Geçmiş ümmetler, peygamberlerinin getirdikleri iman esaslarını, ahlak nizamını bozduklarından ve kendi arzu ve isteklerine göre yaşadıklarından dolayı hesaba çekileceklerdir. Peygamberleri de onlar aleyhine şahitlik edecek, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bütün peygamberler lehine şahitlik edecektir. Buhari, Fezaülül Kur'an bölümünde şöyle der. Ravi dedi ki, bu ayet okunurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dur dedi. Ve bizim günahlarımıza da şahit olmaktan dolayı gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Oysa biz, kendimiz hakkında bu üzüntüyü duymuyoruz. 42. Ayet Küfre sapanlar, inkar edenler ve Rasul Muhammed'e karşı gelenler, O'nun getirdiklerini beğenmeyenler, o gün yerle bir olmayı temenni ederler. Artık Allah'a karşı bir tek sözü bile gizleyemeyecekler. 43. Ayet Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolculukta teyemmüm hariç gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın ve mescitlere girmeyin. Eğer... Hasta veya yolcuysanız, veya sizden biri abdest bozmaktan gelmişse, veya kadınlarla cinsel temasta bulunup da su bulamamışsanız, o vakit temiz bir toprağa niyetle yönelin de, yüzlerinize ve ellerinize, dirseklerinize kadar sürün, teğemmüm edin. Şüphesiz ki Allah, çok affedendir ve çok bağışlayandır. Bu ayet, içkinin tamamen yasak edilmesinden önce, Üçüncü merhalede inen ayetlerdendir. Bazı müfessirler, Zihin dünya meşguliyetiyle dolu, Ve sanki sarhoş gibi, Ne okuduğunun farkında olmayarak, Hüşûsuz namaz kılmayı da, Sarhoşluk haline benzetmişlerdir. İbadet kastıyla, Elleri ve yüzü temiz toprakla, Şartlarına uygun mest etmeye, Teyemmüm denilmiştir. Bu kelimede, Kast manası olduğundan, Teyemmümde niyet şarttır. Şekil ve tertibini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretmiştir. 44. ayet. Kendilerine kitaptan bir nasip verilen Yahudileri ve onlar gibileri görmedin mi? Onlar sapıklığı tercih edip alırlar ve sizin de yoldan sapmanızı isterler. 45. ayet. Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilendir. Allah size bir dost olarak kafidir. Bir yardımcı olarak da Allah yeter. 46. Ayet Yahudilerin bir kısmı, Tevrat'taki kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak peygamberlere karşı işittik fakat karşı geldik. Dinle, dinlemez olası, Raina derler. Eğer onlar dinledik, sana itaat ettik, ''Dinle ve bize de bak, gözet.'' deselerdi, kendileri için daha hayırlı ve doğru olurdu. Fakat Allah, küfürlerinden dolayı onlara lanet etmiştir. Artık onlar, tek azı hariç iman etmezler. Yahudiler, Tevrat'ta gerek Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait vasıfları ve geleceğini müjdeleyen kelimeleri, gerekse zina gibi haram olan bazı hükümleri değiştirmişler, Hatta Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hakaret kastıyla dillerini bükerek etana, itaat ettik kelimesini asayna, karşı geldik. ra'ina, bizi gözet kelimesini de ağızlarını aşağı eğip i harfini uzatarak ra'ina, bizim çobanımız şeklinde söylemişlerdir. 47. Ayet Ey kitap verilenler! Biz, bir takım yüzleri belirsiz, dümdüz, arkalarına çevirerek, tıpkı enseleri gibi yapmazdan evvel veya kendilerine lanet ettiğimiz cumartesi ashabı, cumartesi gününe saygı göstermeyen Yahudiler gibi olmadan, yanınızdaki kitapların asıllarını tasdik edici olarak indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'e inanın. Yoksa Allah sizi ters yüz eder, insanlık vasfınızdan çıkarır, Allah'ın emri daima yerine gelir. 48. Ayet Şüphesiz ki Allah sıfatlarında, ilahlık ve Rabliğinde kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını da dilediği kimseler için bağışlar. Kim de Allah'tan başkalarına bağlanıp onun dine aykırı buyruklarına itaatle Allah'a ortak koşarsa çok büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Şirk, yani Allah'a ortak koşmak, bir olan Allah'ın zat ve sıfatlarına imanda, ona ibadet ve itaatte, onun mutlak hakimiyetinde, otorite ve gücünde, haram ve helalleri dini ilgilendiren konulardaki serbestlik ve yasak tayin etmede ve kurtarıcılığına sığınmada başka varlıkları ona denk tutmak veya Allah'ın rızasını değil de ...başkalarının hoşnutluğunu kazanmaya çalışmaktır. Fitnenin ve bütün zulümlerin başı şirktir. La ilahe illallah lafzıyla İslam, şirkin tümüyle savaşır. Şirk oldukça İslam'dan ve tevhidden söz edilemez. Çünkü şirk, en büyük günah ve en büyük zulümdür. Bütün güzel amelleri boşa çıkarır. 49. Ayet İnkar ve isyanlarını... İslam'a uymayan Müslümanlıklarını unutarak kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Halbuki ancak Allah dilediği kimseyi temize çıkarır. Onlar, hurma çekirdeğinin incecik ipliği kadar bile haksızlığa uğratılmazlar. Allah, kişilerin niyet ve amellerinde ihlaslı, halis olup olmadıklarını bilir. 50. Ayet Bak, nasıl yalan uydurup da Allah'a iftira ediyorlar. Bu, onlara apaçık bir günah olarak fazlasıyla yeter. 51. Ayet Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları, İsrailoğullarını görmedin mi? Onlar, cipte, kahinlere, putlaşanlara ve tağuta, Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan mer inanıyorlar da, küfre sapanlar için bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar Cipt ve tagut mahiyet itibariyle bir olup Allah'ın emrine muhalif olunan karşı Gelinen işlerde kendisine itaat edilen herkestir Diğer bir ifadeyle tagut Allah'ın yerine kendine itaat ettirendir 52 ayet İşte onlar Allah'ın kendilerine lanet ettiği kimselerdir. Allah'ın lanetlediği kimselere de artık bir yardımcı bulamazsın. 53. Ayet Yoksa onların yeryüzünde mülk ve saltanattan nasipleri mi var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek frizi kadar bir şey bile vermezlerdi. 54. Ayet Yoksa onlar lanetlenen İsrailoğulları, Allah'ın kendilerine lütfundan nimet verdiği, peygamber seçtiği Muhammed'e ve onun tarafındaki insanlara karşı haset mi ediyorlar? Evet, biz İbrahim oğullarına kitap ve hikmet verdik. Hem de onlara büyük hükümranlık bahşettik. 55. Ayet İşte onlardan kimi ona, İbrahim'den gelen Muhammed'e iman etti. Kimi de bu İsrail'den değil diye ondan yüz çevirdi. Artık onlara alevli bir ateş olarak cehennem yeter. 56. Ayet Ayetlerimizi inkar edenler, kabul etmeyenler var ya, hiç şüphesiz onları ateşe atacağız. Derileri piştikçe her defasında ruhunun azabı tatmaları için onları başka taze derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah, mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. 57. Ayet İman edip de salih amel işleyenleri, içinde ebedi kalmak üzere, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada kendilerine tertemiz eşler vardır ve onları en koyu gölgeliklere koyacağız. 58. Ayet Şu bir gerçek ki Allah, Size emanet ve işleri mutlaka ehline, İslam'a göre ahlakı sağlam, yeteneklilere vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah, her şeyi işiten ve görendir. 59. Ayet Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Resûl'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de herhangi bir şey hakkında çekişir, anlaşamazsanız eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onu Allah'a ve Resûl'üne arz edin. Kur'an ve sünnetle halledin. Bu sizin için daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Bu ayeti i kerimede önce Allah'a itaat ediniz, Resûl'üne itaat ediniz denildiği halde Ulul emre de denilmekte, itaat kelimesi üçüncü defa tekrar edilmemektedir. Çünkü Allah Celle Celaluhu ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat mutlaktır, kayıtsız şartsızdır. Ulül emre itaat ise, onun Allah Celle Celaluhu ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaati olduğu müddetçedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın emirlerine aykırı işlerde kimseye itaat yoktur buyurmuştur. Ulul emr için sizden olacaktır kaydı vardır. Çünkü Allah'ın hükümlerini beğenmeyerek ve kabul etmeyerek kafir olanlar sizden ifadesi içine girmez. Buna göre ulul emr İslam imanını taşıyacak ve Kur'an'a uygun yaşayacak kimse olmalıdır. Ayette insanlar arasında geçen anlaşmazlık konularının Allah'ın kitabı ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle halledilmesi emredilmektedir. İmam Şafi, er risalesinde, sadece kitapla yetinmek, sünneti terk etmiş nasipsizlerin görüşüdür demektedir. Çünkü sünneti kabul etmemek, İslam'ı yıkmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yalnız Kur'an'a sarılın, bize Allah'ın kitabı yeter, biz onda gördüklerimize uyarız diyenlerin çıkacağını haber vermiş ve onlardan sakındırmıştır. Böyle diyenlerin dinden çıkacağı hakkında icma vardır. 60. Ayet Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara sözde inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Kendilerine onu inkar ve reddetmeleri emredildiği halde yine de tağutta Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler tarafından muhakeme olmak, yargılanmak isterler. Zaten şeytan da onları böylece hidayetten uzak bir sapıklıkla büsbütün saptırmak ister. i̇bn Kesir bu ayetin tefsirinde Allah'a iman ettik diyenler herhangi bir anlaşmazlık halinde çözüm için Allah'ın kitabına ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine başvurmazlarsa bu onların içindeki küfürdendir dedikten sonra nüzul sebebi hakkında şunu nakdeder. Medineli sözde kendini Müslüman gösteren bir münafıkla bir Yahudi arasında bir anlaşmazlık çıktı. Bunu çözümlemek için Yahudi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakemliğinde münafıksa Yahudi kâhin Kab bin Eşref'in hakemliğinde muhakeme olmak istemişti. Bunun üzerine her şeyden haberi olan Rabbimiz Resulü sallallahu aleyhi ve selleme durumu bu ayetle bildirmiş sonra Hz. Ömer radıyallahu an bu münafığın cezası için gerekeni yapmıştır. 61. Ayet Kendilerine, hakem olarak Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'ine ve Resulüne gelin denildiği zaman, münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. 62. Ayet Fakat elleriyle yaptıkları kötülükler yüzünden, Kendilerine bir felaket geldiği vakit, biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istemedik, diye nasıl da Allah'a yemin ederek ve özür dileyerek sana gelirler. 63. Ayet Onlar, Allah'ın kalplerinde olan yalanı bildiği kinselerdir. Onlara aldırma, onlara yine de öğüt ver ve kendileri hakkında tesirli söz söyle. 64. ayet Biz bütün peygamberleri ancak Allah'ın izni, emri doğrultusunda kendilerine itaat edilsin diye gönderdik. Onlar o tagutta muhakeme olmaya gitmek isteyerek kendilerine yazık ettikleri zaman pişman olarak sana gelip Allah'tan bağışlanmalarını dileselerdi, peygamber de onlara mağfiret dileseydi Elbette Allah'ı daima tevbeleri kabul edici ve çok merhamet edici bulurlardı. 65. Ayet Hayır, öyle dedikleri gibi değil. Rabbine andolsun olsun ki, onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem yapmadıkça, sonra da verdiğin hükümden içlerinde bir sıkıntı ve şüphe duymadan, sana tam teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Allah Teala'nın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne razı olmayan, tanımayanların Allah'a iman etmemiş olduğu bildirilmektedir. Hulasetül beyanda ise, şu halde ayet, Allah'ın kitabına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, sünnetine uygunluk dışında bir şeyin hükmüne razı olmanın küfür olduğuna dalalet eder. Binaenaleyh, Allah'ın ve Peygamber'in hükümlerinden, bir şeyi ister beğenmeyerek, ister küçümseyerek kasten reddetmek, İslam'dan çıkmaktır denilmektedir. 66. Ayet Eğer biz onlara, İsrailoğullarına dediğimiz gibi, Kendinizi öldürün, yahut yurtlarınızdan çıkın diye yazmış, Farz kılmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç, onu yapmazlardı. Oysa, onlar kendilerine verilen öğütleri dinleyip, Uygulasalardı, kendileri için elbette daha hayırlı ve imanlarını daha kökleştirici olurdu. 67. Ayet O takdirde elbette biz de kendilerine katımızdan büyük bir mükafat verirdik. 68. Ayet Ve elbette onları dosdoğru bir yola iletirdik. 69. Ayet Kim Allah'a ve Resûle canı gönülden itaat ederse, işte onlar... Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar. 70. Ayet Bu lütuf Allah'tandır. Bu lütfa mazhar olanların kadrini bilici olarak Allah yeter. 71. Ayet Ey iman edenler! Düşmanlarınıza karşı korunma ve savunma tedbirlerinizi alın. Sonra... Düşman üzerine, duruma göre ya bölük bölük veya hep birden seferber olun. 72. Ayet İçinizden bir grup münafıklar harbe çıkma işini mutlaka ağırdan alacaklardır. Eğer size bir felaket gelirse, Allah bana hakikaten iyilikte bulundu. Çünkü onlarla beraber değildim, der. 73. Ayet eğer size Allah'tan fetih ve ganimet gibi bir nimet erişirse, o zaman sanki sizinle kendisi arasında daha önce hiçbir alaka ve sorun yokmuş gibi, keşke ben samimi olarak onlarla beraber olsaydım da, büyük bir başarı ve ganimet kazansaydım, der. 74. Ayet Öyleyse dünya hayatını ahiret karşılığında satıp değiştirenler, ahiret hayatını ve sevabını fani dünya hayatına tercih edenler, Allah yolunda savaşsın. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. 75. Ayet Ey Müslümanlar! Size ne oluyor da, Ey Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize katından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı lütfet diyen, ezilen, zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda, ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz. 76. Ayet İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Küfre sapanlar da Allah'ın emirlerinden uzaklaştıran ve kendi emir ve yöntemlerini hakim kılmak isteyerek ilahlık taslayan tağutu ayakta tutma uğraşında savaş verirler. O halde ey iman edenler siz de şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz ki şeytanın hilesi çok zayıftır. Hepsi de Allah'ın emirlerinin ve müminlerin düşmanıdırlar. Onlarla mücadele ederler. 77. Ayet Savaş emredilmezden evvel kendilerine, size eziyet eden müşriklere karşı savaştan şimdilik ellerinizi çekin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Kendilerini korumak için savaş yazılınca, farz olunca görürsün ki içlerinden bir grup... Allah'tan korkarcasına, hatta daha fazla bir korkuyla insanlardan korkarlar ve, ''Ey Rabbimiz, bize savaşı niçin yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar ertelesen?'' derler. ''Resulüm, onlara de ki, dünyanın geçici menfaati pek azdır. Ahiretse, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için, elbette daha hayırlıdır. Siz, Kurma çekirdeğinin ipliği kadar bile haksızlığa uğratılmazsınız. 78. Ayet Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalar. Titizlikle korunan muhkem, sağlam kaleler içinde olsanız bile. Onlar bir iyiliğe ulaşırlarsa, bu Allah katındandır derler. Eğer onlara bir kötülük, yenilgi dokunursa, bu senden derler. Resulüm, de ki, hepsi Allah tarafından var edilmiştir. Böyleyken bu topluluğa ne oluyor da, neredeyse hiçbir sözü anlamaz hale geliyorlar. 79. Ayet Ey insan! Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Yine başına gelen her kötülükse kendi nefsindendir. Ey Muhammed! Seni insanlara bir Resul olarak gönderdik. Buna hakkıyla şahit olarak Allah yeter. Ayet-i Kerime'de de görüldüğü gibi, hayır da, şer de Allah tarafından yaratılmış olup, bunlardan herhangi birini kendi isteğiyle seçen kulun kendisidir. Yüce Rabbimizin, kullarının sadece iyi şeyleri seçmesine ve yapmasına rızası vardır. Diğerlerine ise yoktur. Kul, kendi iradesiyle onu seçer, ister ve ona yönelir. Allah Teala'da, Kulun bu ısrarlı isteğini dilerse yaratır. Ancak yüce Allah, kulu hakkında haksız ve sebepsiz yere şerri yaratmaz. Tıpkı bunun gibi allah Teala, kulunu kendisi saptırmaz. Ancak nefsine uyarak yoldan sapmış kimseyi, yaptığının karşılığı olarak sapıklığında bırakır. 80. Ayet Kim peygambere itaat ederse, muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Kim de itaatten yüz çevirirse, üzülme, biz seni onların üzerine bir bekçi göndermedik. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kulu, elçisi ve İslam dininin temsilcisidir. Ahlakı Kur'an'dır. Allah'a inananlar için, dünya ve ahiret işlerinin tümünde en güzel örnek odur. Söyledikleri ve yaptıkları Allah'ın gözetimi, ...ve izni altındadır. Kur'an'ın örnek uygulayıcısı O'dur. Kendisinin buyrukları da... ...Kur'an'ın ruhuna uygun olup... ...yalnız kendi zamanıyla kayıtlı değil... ...bütün zamanlarda geçerlidir. Çünkü ona Kur'an'ı açıklama yetkisi verilmiş... ...ve hikmet öğretilmiştir. Sağlam kaynaklardan gelmiş hadislerine itibar etmeyip... ...yalnız Kur'an'a dayandığı iddiasıyla... ...Peygamberi sadece bir aracı kabul etmek kafirliğin ve dinsizliğin bir köprüsüdür. Çünkü hayat dini olan İslam, Allah'ın bildirmesi ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin açıklama ve uygulaması ile meydana gelmiştir. Ayette belirtildiği üzere, Allah'a itaat ve sevgi, Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, onun hadis ve sünnetine uymakla gerçekleşir. Kim de bunlara gönül rahatlığıyla teslim olmazsa, iman etmiş sayılmaz. 81. Ayet Münafıklar, gündüz senin huzurunda sözlerine itaatkar gözüküp, baş üstüne derler. Senin huzurundan çıktıkları zaman, onlardan bir grup geceleyin, senin söylediğinin tersine plan kurarlar. Allah da, onların gece ne tasarlayıp kurduklarını bir bir kaydediyor. Onun için, sen onlardan yüz çevir, etkilenme. İşi Allah'a havale et. Allah'a güvenip dayan. Allah, Vekil olarak sana yeter. 82. Ayet Onlar hala Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, elbette içinde birçok çelişki bulurlardı. 83. Ayet Onlara, halpte müminler hakkında güven veya korkuya dair bir haber geldiği zaman, münafıklar aslını öğrenmeden onu yayıverir, Ortalığı telaşa verirler. Eğer onu peygambere ve aralarındaki yetkili kimselere götürselerdi, elbette onlardan hüküm çıkarmada işin iç yüzünü, aslını anlamada mahalletli olanlar onu bilirdi. Eğer size Rasulünü göndermek, kitabını indirmekle Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, kamil akıllarıyla temiz kalan pek azınız hariç, muhakkak şeytana uyardınız. Bu ayette görülüyor ki Müslümanlar kendileri ve devletleri hakkında korku veya güven haberini hemen yaymamalı ve tek başlarına hareket etmemelidirler. Yetkili ilim ehli mercilere bildirmelidirler. 84. ayet. Ey Muhammed, Allah yolunda savaş. Başkası dönerse dönsün. Sen kendinden başkasından sorumlu değilsin. Müminleri de savaşa teşvik et. Bir de bakarsın ki Allah küfredenlerin baskınını ve şerrini uzaklaştırır. Allah'ın gücü daha şiddetli, azapla terbiyesi de pek çetindir. 85. Ayet Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah, her şeyin karşılığını vermeye kadirdir. 86. Ayet Bir mü'min tarafından İslami bir selamla selamlandığınız zaman, siz de ondan daha güzeliyle selama karşılık verin. Veya en azından verilen selamın aynı ile mukabele edin. Allah, her şeyin hesabını yapandır. Bir Müslümanın selam vermesi, karşı tarafa sevgi ve barış mesajı vermiş olduğundan, buna karşı da ''Ve aleyküm selam'' veya ziyade ifadeyle ''Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatüh'' diye karşılık verilmelidir. Ehli kitaba karşı yalnız ''Aleyküm'' denilir. 87. Ayet Allah, o gerçek ilahtır ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Gelmesinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi mutlaka toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır?'